Seni Kölelik ettikçe Biz nefsimize Alıştık ahlaktan Dinden tavize Ey yüce Rabbimiz Ne oldu bize Ne oldu da böyle Unuttuk seni Duygumuz körlendi Heva heveste Ruhumuz kirlendi Altın kafeste Dost aradık durduk Nice adreste her kapıyı çaldık, unuttuk seni. Aç kaldık, eğildi mağrur başımız. Yalvardık, sel oldu gözde yaşımız. Rahmetinle doldu, taştı aşımız. Daha ilk lokmada unuttuk seni. Azgın denizlerde el açtık sana. Ölüm korkuları dayandı cana. Lütfunla sağ salim çıktık limana daha ilk adımda unuttuk seni Hastalık derdinden girdik bir zora bulduk devasını yol sonra sonra bin teşekkür ettik nice doktora ey deva sahibi unuttuk seni Her cuma doldurduk camilerini Döktük secdelerde alın terini, ibretle dinledik ayetlerini. Kapıdan çıkarken unuttuk seni. Yükseldikçe piramitte yerimiz, sanki kalınlaştı haya derimiz. Kat kat oldu her makyajda kirimiz, kartvizit peşinde unuttuk seni. Verdik çürükleri, ayırdık maldan. Fakir ne anlardı petekten baldan Tonlarca ürünü topladık daldan Zekata gelince unuttuk seni Kalpler taş kesildi nefretle kinle Haşır neşir olduk şeytanla cinle Ey yüce Rabbimiz Hidayetinle hatırlat ne olur